Radyo Agos Günaydın, Radio Agos Radyo Agos programıyla tekrar beraberiz. Bu hafta yanımda Pakrates Tuken yok, Zeynep Hekim Enbaşı var. Günaydınlar diliyorum. Günaydın herkese, Pari Agos gazetesi bu hafta üniversite Metokalo manşetiyle çıktı. Metokalo hayırlı olsun demek. Neden bu manşeti attık? Rum toplumunun üniversite kurma girişimi var. Bundan bahsedeceğiz manşetimizden. Bu hafta öne çıkan diğer haberlerimiz neler? Biliyorsunuz pazar günü Uluslararası Hranting Ödülü verildi. Hranting Vakfı'nın düzenlediği ödülü alanlar Cumartesi anneleri ve Natasha Kandic'di. Natasha Kandic, Sırbistan'dan bir insan hakları avukatı. Bunlardan bahsedeceğiz. Ali Öz davası var. Ali Öz'e yeniden yargı yolu açıldı. Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz. Trabzon 1. Ceza Mahkemesi'nin reddettiği dava dosyası R Yargıtay'dan geri döndü. Tekrar görülecek. Diğer öne çıkan haberlerimiz bisiklet kurye. Motosikletli kurye, bildiğimiz kurye sistemini bisikletlerle yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Diğer haberimiz BNL ile ilgili. Zaten konuğumuz da BNL ile ilgili olacak. Kendisi Tayfun Serttaş. BNL'i eleştireceğiz sanırım. Zeynep'in röportajı var bu hafta Tayfun Serttaş'la. O eller orada kime yardım ediyor aslında? O eller, o elin orada ne işi var başlığıyla? Evet. Röportaj Biennale'de mesela. yer alan, daha önce Kars'ta Mehmet Aksoy'un yaptığı insanlık anıtı denen heykelle ilişkili bir e, iş var ve o iş üzerinden hem Biennale'de yapılan tercihleri, küratörün ...işte tercihlerini biraz eleştirel gözle bakacağız. Ondan sonra insanlık anıtının gerçek amacı neydi? Gerçekten insanlık anıtı olarak mı yapılmıştı? Gerçekten Türk Ermeni dostluğunu mu similiyordu? Bunları konuşacağız konuğumuzla. Evet. Ee, Ama önce... Sana, ta, e, tar, tartışacağız mı? Artık e, bilgilendirici bir e, <gülüyor> sohbet mi olacak? Bakacağız onun ilerleyenine evet. göre. Bo, bu hafta kitap ekimiz Kirk'te çıktı... Öne çıkan kitapları da hızlıca geçeyim. Tekrar e, kapak meselesini sizlere aktaracağım. E, kapakta e, Keşke Bir Gün İnsan Bonoboya Evlisi diye. Bono ve, Bonobo ve Ateist kitabını tanıttık. Karin Karata, e, Karakaşlı e, Kurtuluş'un Tatavlı olduğu günleri anlatıyor. Ümit Kurt, Mark Bloch'tan Tarihçinin Manifestosu. E, öne çıkan kitaplarımız bunlar. Evet istersen başlayalım e, Frantik, Rantik Vakfı'nın e, verdiği Uluslararası Rantik Ödülü'nden bahsetmiştik Pazar günü, Cumartesi anneleri ve e, Natasha Kandi çaldı Cumartesi anneleri ile ilgili Karin Karakaşlı bir yazı aktardı İstersen bununla başlayalım Zeynep hı hı. E, Karin Karakaşlı 18 yıllık bu mücadelenin önemini vurguladığı bir yazıyı kaleme aldı Ee, Hrant Dink'in cumartesiyle anneleriyle kucaklaşmasını e, çok anlamlı bulduğunu söylüyor. Ee, ve 24 Nisan'da Aras tarihçi Aras Arapya'nın Diyarbakır'da söylediği sözleri aktardı bize. Bu kurbanların acılarını hafifletmeyi ve yaralarını iyileştirmeyi hedefleyen bir barış ilanıdır. Sevginin ilanıdır ve bu toprakların dünyaya sunabileceği en güzel armağanı temsil eder diyordu buradan Radinking Ranting'e ba bağlıyor. En güzel arma. Yani Ranting de tabii <gülüyor> güzel bir armandı e, Türkiye'ye. Tabii bu ödüllerinde 15 Eylül Ranting'in doğum gününde verildiğinin altını evet. çizmek gerekiyor. Ödül töreninden de biraz bahsedebiliriz. Olgun Şimşek'in sunduğu ödül töreninde Boğaz İçici Caz Korosu ve Hayko Cepkin evet, sahne çok, aldı. Çok kısa bir performans. <gülüyor> evet. e, kısa bir performans sahne aldı. E, cumartesi sahnelerinden çok tabii Ee, insanlar biliyorlar kısaca tekrar hı hı. bahsedelim. 18 yıllık bir mücadele e, Kürt halkının kayıplarını simgeleyen, e, bunun için orada meydanda duran kişiler e, nereden ilham alıyorlar? Arjantin'de Cunta yönetiminin zorla yok ettiği çocukları bulmak için e, Buenos Aires'in e, en büyük meydanında, yani Plaza del Mayo'da toplanan annelerden esinlendiler. Galatasaray meydanında durdular. E, fakat polisin artan şiddeti ...nedeniyle 1999 ve 2009'da... ...bu seneler arasında... ...eylemlerini ara verdiler. Bu konunun... ...başka bir önemi... ...Ermeni halkıyla da... ...ilgili olan kısmı... ...Kürt halkının... işte ...Ermenilerin... ...başına gelenlerle... ...zaman zaman... faiz ...zaman zaman kurtarıcı olduğu... ...bir sürü hikaye var oldu Oldu'da. Bunu da birleştiriyor. Bunun da bir birleşimi. Kürt halkının kayıplarını selamlıyoruz buradan. Yani... ...mücadelerini selamlıyoruz. Bu ödül bu açıdan anlamlı. İstersen... ...yabancı konumuza da geçelim. konumuz demin röportajı ben yapmıştım. Natasha Kandic. Natasha Kandic... ...Sırbistan'da İnsani Hukuk Merkezi... ...çatısı altında. Kendi kurduğu bir kurumda... ...Cumartesi annelerinin... ...yapmaya çalıştığı şeyi yapıyor. Yani kayıpları... ...insanların gözüne sokmaya. Bunlar... ...savaşta kaybedildi. yani Eski Yugoslavia ülkelerinin yaşadığı savaşta... ...Sırbistan'ı, Kosova'yı, Bosna Erse'yi... Hır, ...Hırvatistan'ı ilgilendiren bir savaştı. Pek çok kayıplar oldu. Bu kayıpların isimlerini bulmak için... E, ...savaşan birisiydi. Uzun süre tek başına götürmeye çalıştı. Çeşitli deliller toplayarak insanların gözüne soktu. Bakın bunlar. Kayıplar bunlar. Yani devletin görmek istemediği e, isimleri... E, ...kamuoyuna çıkardı. Büyük bir mücadele... Tabii onun mücadelesi 20, 20 sene. Etrafına destek de topladı. Daha sonra Rekom diye bir e, hakikatleri soruşturma komisyonu tarzı dediğimiz şey. Bu mecliste olan şeyin sivil toplum versiyonunu kurdu. E, ve mücadelesi hala devam ediyor. Bunu hem kamuoyuna aktarmak hem de e, siyasetten bir şekilde destek bulmak. Yani siyasi mecrayı da taşımaya gayret gösteriyor. İkisi de... E, mhm Granting Park'ın yani uluslararası Granting ödülünün sahipleri kayıpları yani geçmişle yüzleşme teması Hı -hı. sanırım öne çıkıyor burada. Bu Cumaş Esen'leri konusunu e, kapatmadan ben bir, Özgünün evet Özgün'ün röportajından bahsetmek istiyorum. Kültür Sanat sayfalarında yer alan e, yönetmen verisi Atay bir belgesel çekti. Belgesel Berfu Ana ile ilgili e, yine gözaltında kaybedilen ha. Cemil Kırbay'ın annesi e, çok uzun bir mücadele verdi. 33 yıllık direniş zaten filmin Hı -hı. adı da. Özgün e, Berfu Ana'nın büyük oğlu Cemil Kırbay'ın abisi Mikail Kırbay'la konuştu. E, bir yine, de böyle bir haberimiz var. Evet, yine muhteşem bir Berç Arabiyan portresiyle evet, beraber. Evet, evet. Bir sonraki bahsedeceğimiz, konuşacağımız haber biraz daha eğlenceli. E, Bisiklet kurye. Bisiklet kurye. Bisiklet kurye benim bir şekilde bir arkadaşımdan haberdar oldum bir mesele. Bildiğimiz motosikletli kuryeyi alıp bunu bisiklete evletmişler. Bisiklet kullanıyorlar. Hikayeleri ilginç. Ben Serkan Ercan ve yanındaki arkadaşım, lise öğrencisiydi kendisi. İkisiyle görüştüm. Bisikletlerle geldiler. Yeni bir gönderi bırakmışlardı. Serkan... ...uzun süre hizmet sektöründe çalışmış birisi... 40 yaşında... Ee, ...en sonunda bir... E, ...talimhanede bir jazz club işletiyormuş... ...sonra orayı bırakmış... Ee, ...bıraktıktan sonra tabi borçluğa düşmüş... ...yani ne yapacağım ne edeceğim... ...derken bir bisiklet alayım demiş kendime... Ee, ...onun gibi bisiklet alıp... ...gezen insanlarla karşılaşmış... ...uzun süre yani... ...gezmek de öyle bir gezmek değil yani... ...kıyı köye gidiyor, işte ne bileyim Şile'ye gidiyor... ...böyle yani gitmeyeceğin... ...bisiklete <gülüyor> gidemeyecek yerlere gidiyor... İstanbul'da yapıyor bu işi. İstanbul gibi engebeli bir yerde bisiklet sürüyor. Trafik Acayip. tehlikesi var. Nasıl kotarıyorlar peki? Ya aslında şey trafikte bisiklet binmenin böyle ayrı bir güzelliği var. Ben de bisiklet binen hı hı. bir insanım. Özellikle trafikte binmeye çalışıyorum ki böyle arabalar sıkıştırsın, aralarından çıkayım falan. Muhtemelen bu arkadaşlar da böyle şey, trafikte binmeyi seven insanlar fakat ...çalışmışlar yani adam kaç kilometre yaptık diyor. 3000 bin kilometre yol, 300 yüz kilometre yol yapmışlar 3 yılda. Ee, en sonunda bakmışlar bisikletle ne yapılıyor diye. Yani ne yap tamam bu kadar biniyoruz artık bir şey yapalım. Madem işimiz gücümüz de yok. En sonunda işte yurt dışında böyle bisikletle kuryelik yapan, kuryelik hizmeti veren e, insanlar olduğunu görmüşler. E, demişler ki biz de yapalım o zaman yani. Sonra kafalarına, kasklarının üzerine kameraları yerleştirmişler. ...böyle İstanbul'u dolaşmışlar. Keşif çalışması yapmışlar. Nerelerde gideriz şimdi? Nereler düz, nerelerin gelebilir, nereler bizim için uygun kuryelik hizmetine. En sonunda bu şirketi kurmuşlar. Şimdi yaklaşık 20 kişiyiz diyor Serkan. Bir kişi günde 80 gönderi yapabiliyormuş. Yani bayağı bir şey. Yani çok ağır işçilik aslında. Nasıl tabii, buluyorlar tabii. hani iş başvuruları ne durumdaymış? 150 kişi bekliyor dedi. Ben de aynı soruyu sordum. Yani 150 kişi... ...sırada bekliyor, bize başvuru var... ...ve tabii genelde şey... ...üniversite öğrencileri, Hı -hı. lise öğrencileri... ...kimi insan... ...yani bisiklet tutkunu... ...kimileri bir hafta sonu çalışayım diyormuş... ...kimisi ben gece çalışırım diyormuş... ...yirmi dört saat bisiklet kuryelik yapıyorlar... ...gerçekten yani... ...tabii böyle acil kuryelik... ...kuryelik hizmeti vermiyorlar fakat... ...toplu gönderi, ne bileyim düğün davetisi... ...gazete dağıtımı... Hı -hı. ...yani böyle çok fazla aciliyeti olmayan şeyleri... ...dağıtıyorlar... Ve hızlı olduklarını da iddia ediyorlar. Biz iyi de bir fotoğrafla yansıttık sanırım bu hızlı Yine olma meselesi. bir Berk portresi <gülüyor> mi? <gülüyor> çok uğraştık bunu <gülüyor> çekmek için. Arkadaşlar çok hızlı biz onların hızına yetişemedik fotoğrafta öyle <gülüyor> bir problem oldu. Ee, para kazanabiliyor musunuz diye sordum. Tabii de şu an para çok iyi kazanamıyorlarmış. Bunu öğrendik hala yatırım aşamasında ama inançlılar yani para kazanacaklarına. Ee, ne yapalım bir şartı arası. Şart... <gülüyor> çok edelim. konuştum çünkü. Ee, istersen Bandista'dan Benim Annem Cumartesi şarkısını dinleyelim. Ee, hem bahsettik cumartesi annelerinden de ranting ödülünden bahsettik. Böyle bir evet. referansla Bandista'yı dinleyelim. Müzik Der birretscheitze anessi wenn ihm man nimmt sallig gnu ja hüsün ja de jünn tülü wenn ihm man nimmt wir char shamba Du marrzessi wenn Jumartesi Şimdi manşet haberimizle programa devam ediyoruz. E, manşet haberimiz Rum toplumunun üniversite açma girişimi. E, bu yüksek öğrenim alanında çok önemli bir adım e, Rum toplumu için. Beyoğlu Merkez Rum Kız Mektebi Vakfı 16 Eylül'de bir toplantı düzenledi. Ve bu toplantıda bir e, üniversitenin e, açılışına adım attıklarını belirttiler. Belirtiler. Toplantıya katılanlar arasında Ekumenik Patrik Bartolomeos da vardı. Hatta proje için 25 bin, 25 bin dolar bağışıyor. bağışta bulunduğu önünü öğ öğ öğrendik. Ee, neler olacak bu üniversitenin içinde? Hangi binada olacak? Ee, ee, geçmeden sonra ee... Bartolomeos'un katılımına şöyle bir önemi var. Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyete geçmesine zemin oluşturabileceği konuşuluyor bu üniversitenin. Hı -hı. Ee, dolayısıyla tabii böyle bir... Böyle bir şey aktarılmadı bu toplantıda fakat hem e, Ruhban Okulu'nun açılacağı konuşuluyor bu demokratikleşme paketiyle beraber. Böyle bir madde olacağı ya böyle bir açılım olacağı konuşuluyor. E, hem de Bartram Eos katılınca böyle bir girişimin toplantısında böyle yorumlar ortaya çıktı. Acaba bu üniversite Ruhban Okulu'nun açılışına zemin oluşturacak acaba bu çerçevede mi? E, üniversite girişimi bö böyle bir şey mi acaba diye de konuşuldu. Bu üniversite e, kurulacak olan üniversite yaka bağlı bir vakıf üniversitesi olacak. Bunun içinde e, hiçbir yasal engel yok önlerinde. Projeyi hayata geçirmek için de buçuk ile 8 milyon TL arasında bir kaynağa ihtiyaçları var. Bunun için alternatif <gülüyor> bulmuşlar. Tabii e, biraz erken bunları söylemek için belki ama hani a, nereden evet. kaynak edinecekler? Ee, Ama zaten henüz çok başı. Siyasi olur. olarak problem çözülürse muhtemelen kaynak bulmakta zorlanmazlar. Yani Rum toplumu yani belki Türkiye'den çıkaramasa hı hı. bile e, diasporasından çıkarabilecek güç de sanırım. İngilizce eğitim yapılacakmış üniversitede. Bunun yanında hani Türkçe ve Yunanca eğitim veren bölümler de olacak. Evet. Ee, sağlık bilimleri, tıp, fen edebiyat, hukuk ve mimarlık fakültelerinin... ...olacağını duyurdular. İlahiyat Fakültesi olacak mı? Soru işareti bu tabii bu konuda da. Ee, yine tabii Ruhban Okulu'nun açılmasıyla... E, ...alakalandırılıyor yani... E, ...konuşuldu mu konuşulmadı mı tam bilmiyoruz. Tabii Yorgo Demir'in haberi bu arada ondan da bahsedelim. Hı hı, doğru. Ee, Üniversitenin binası... Evet ana bina... ...Beyoğlu Merkez Rum Lisesi'nin binası olacak... ...ama bu bina birinci sınıf... ...tarihi eser istatüsünde olduğu için eee Anıtlar Kurulundan olay onay alınması gerekiyormuş. Evet. E, Hı -hı. Ne ne yaparlası yapsın ya daha doğrusu ne yapmak isterler seslesinler. Önce bir Anıtlar Yüksek Kurulundan onay alacaklar. E tabii bunlar yani onaylar alınır, e, mahkemeler açılır, kapanır, yazılar çıkar falan ama tabii bu iş siyasi olarak çözülmeden böyle bir girişimin anlamı olmayacağını herkes biliyor. Yani O, sen izin alsan ne olacak izin almasan hı hı. yasal engelleri yok hiçbir konuda. Fakat mevzu siyasi olarak çözülmesi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan bu hafta paketi açıklayacağını söyledi. Her hafta sarkıyor bakalım bu hafta açıklayacak mı biz de merakla bekliyoruz. Ee, bir sonraki haberden bahsedelim. Kısaca iki haberden daha bahsedeyim. Daha sonra ufak bir ara vereceğiz tekrar. Sonra bir yeni eleştirmeye <gülüyor> başlayacağız. Bir Albay Ali Öz davası. Ali Öz yeniden yar, yargılanacak. Nasıl? Ee, öncelikle Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz e, iki, iki yerde birden. Yani Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi Trabzon 2. Suh Ceza Mahkemesi'nde göre, görevi kötüye kullanmak suçundan e, iki da, ayrı dava açılmıştı. E, Trabzon 2. Suh Ceza Mahkemesi dosyayı ağır ceza mahkemesinde birleştirilmesine ilik Talepte bulundu. Bu reddedildi. Daha sonra birinci arı ceza mahkemesi elindeki davayla reddedildi. İki davada reddedilmiş oldu. Bu ikisi de temizledildi. Yargıtay'dan geri döndü. Şimdi tekrardan görülecek. Trabzon'daki davanın önemi yani Ali Öz'ün cinayet işlemeden önce yapılan planları o çizilen krokileri vesaire artık örgüt diye mi tanımlamak lazım? Örgütün varlığını biliyordu. ...hatta sanki cinayetten sonra öğrenmiş gibi böyle çeşitli belgeler, yalan, yani sahte belgeler falan imzaladı. Böyle bir süreç yaşandı. Bu dava yeniden görecek. İstanbul'daki davadan daha önemli görülüyor. Çünkü böyle bir durum var ortada. Trabzon'daki davanın takip edilmesi gerekiyor bir yandan. Bu da yeniden görülecek Bunu da aktarmış olalım istersen. Sonra bir ara verelim tekrardan. Sonra Tayfun Serttaş'la beraber konumuzda tekrar dönünce Natasha Kandice referansla veriyoruz Talita McKenzie Ayda Yana diyoruz Balkan coğrafyasında pek çok başka dilde de söylenen bir şarkı geleneksel bir Sırp halk şarkısı yorumlayan da Talita McKenzie evet dinliyoruz Agos Evet tekrar merhaba e, Tayfun Serttaş bu sefer aramızda. E, Zeynep istersen kendisini takdim etsin önce. Evet Tayfun Serttaş görsel sanatçı. Daha önce Osep Minasoğlu ile ilgili yaptığı arşivden yakın zamanda tekrar Agos'un sayfalarını konuk olmuştu onunla yaptığımız röportajla. E, şimdi Biennale'den bahsedeceğiz. Biennale'de yer alan işlerden bahsedeceğiz. Bu hafta o e, Tayfun'da bir söyleşi yaptık. Biennale'de yaralan bir iş üzerine. Hollandalı iki sanatçı yardım eden edilere aldı bir e, iş yapmışlar. Bu iş Mehmet Aksoy'un Kars'ta yaptığı ve yıkılan ardından hani başbakanın ucube benzetmesi yaptığı ve başbakanın talimatıyla yıkılan e, insanlık anıtı üzerine bir iş yapmışlar. İnsanlık anıtının ikine benzer bir eli yapıp o eli de... E, ...bir el arabasıyla sokaklarda dolaştırmışlar... ...insanlardan el örnekleri... ...kalıpları almışlar, onu alçıya dökmüşler... ...daha sonra da o minik minik... E, ...el heykellerini anıtın... E, ...yıkıldığı yere koymuşlar... ...ve bu yaptıkları performanstan... ...iki fotoğraf... E, ...Bienel'in Ançapo 3'teki sergisinde yer alıyor. Evet, biz de o elin orada... ...işine diyoruz... ...istersen tarpın önce... E, ...şey yani bu elle ilgili problem olan şey ne... ...anıt, <gülüyor> el... ...ve böyle başlayalım... ...daha sonra genel değerlendirirsen... ...ama elle başlayalım... elin işi ne orada yani... Anıt meselesi aslında... ...özellikle Cumhuriyet sonrası... ...çok fazla örneklerine tanık olduğumuz... ...ve sanatçıların da bir noktada... ...belli bir mesafede durmaları gereken... ...içinde kolayca... ...tırnak içinde oyuna gelebilecekleri... ...çünkü belli bir sistemin olumlaması sonucu... ...siz bir şeyi anıtsallaştırıp... ...kamusal alana çıkarabilirsiniz... ...bu yüzden her heykele anıt dememiz mümkün değil... Bir olumlamanın sonucu olarak ortaya çıkan projeler bunlar. Devlet, sistem, kamu, ideoloji ve o toplumun tarihi arasında gidip gelen. Ama hiçbir toplum kendi örnek içerisinde utançlarından ya da kendi yaptığı hatalarına anıtsallaştırmak anıt yap. istemez. Anıtların bir diğer önemli özellikleri mekanla olan ilişkileri. Siz bir otobanın kenarına anıt yapamazsınız. Yani anıt dediğiniz şey sizin ya meydanlara yapılır... ...ya kamunun gerçekten aktif olarak e, hareket ettiği alanlara yapılır... ...ya da işte böyle ideolojik anıtlar vardır... ...daha e, stratejik olarak düşünülmüş hesapta anıtlar vardır... ...bunlar da e, belki de e, çünkü anıtta temel olan toplumun anıtı izlemesidir... ...anıtın e, toplumu izlemesi ya da kenti izlemesi değil... Burada biz aksi bir durum görüyoruz Estetik gözetmiyor sonuçta e, estetik olmasıyla da ilgili çok bir kaygımız yok olun Evet e, bu kez burada anıt e, bir ülkeyi izliyor bir ülkeye bakıyor Hatta o ülkeye hı hı. lazer tutuyor lazer tutuyor e, bu konum itibarıyla da çok önemli Çünkü bir taraftan da aslında bu kadar büyük ve bu kadar celi bir şey koyduğumuz kentin o bölümünde ne öyle bir e, kamusal Ee, hareket var, toplumsal hareket var. Ne öyle bir merkez orası, ne bir meydan. Yani mesajı ve mekanı içeriğiyle e, başından itibaren Mehmet Aksoy heykeli e, bir problemdi ve büyük bir kırılma oldu. Tüm bu tartışmaların tam da ortasına geldi diye düşünüyorum. Çünkü biz paralel olarak işte kamusal alanda sanat e, nasıl olabilir? Kamu, kamusal alan e, yönetimler ve... E, ...toplum arasındaki sorun sağlığını nasıl çözebiliriz... ...daha bu alanda ne gibi şeyler yapabiliriz tartışırken... ...bir anda böyle bir ideolojik e, yukarıdan inme... E, ...hesaplanmamış, paylaşılmamış, yarışmaya açılmamış... E, ...neredeyse başbakan e, buna işaret etmese... ...bir haberi olmayacak bir proje ile karşı karşıya kaldık. Peki heykel olarak değerlendirilmişsin? Yani bir heykel sanat eseri olarak... Bir, olarak, bir sanat mi? eseri olarak çok tipik bir Sovyetik aslında... ...Sovyet propaganda sanatı içerisinde okuyabileceğimiz ve... E, özellikle Sovyetlerde 70'lere kadar devam eden o e, hakikaten anıt dediğimiz hı hı. kendine biraz aşağıdan baktıran e, son derece cüsseli ben kendi adıma kamusal alanda küçük heykel seven Ee, o devasa cüssesiyle ve e, ki el biliyorsun zaten Sovyet döneminde en önemli Hı -hı. figürlerden bir tanesi. Çünkü hem işçi hem emek gücü hem vesaire açısından eller çok iri ve Hı -hı. çok e, büyüktür. E, bütün figürlerde e, konumlanmış. E, aslında Sovyet blokunun dağılmasından sonra bugün e, Rusya'ya bile götürürseniz belki çok e, rahat e, beğeni bulamayacak bir estetik Hı -hı. E, döneme ait gibi duran aslında bugüne ait gibi durmayan ...ya da bugünün kavramsal çözümlemeleri içerisinde pek yeri olamayacak bir estetik figür... ...ama bu sanatçının kendi tercihi olduğu için ben daha fazla da bunun hı -hı. üzerine hı -hı. E, bir şey diyemem... ...çünkü bir noktadan sonra sanatçı bunu yapmak isterse de yapar e, ki yapmaya çalıştı... ...bir şekilde projelendi ama... E, Sonuçta sanatçı bu şekilde seçiliyor hı -hı. Yani kafasında insanların orada yani anıt yapmak isteyenlerin kafasında hı -hı. böyle bir şey var... E, ...yani senin tarif ettiğin şekilde bir anıt yapalım buraya kim yapar bunu bakıyorlar. Buna sipariş mi ediyorlar? Süreç böylemiş diyor işliyor? Hayır böyle olmaması gerekiyor. Bunun yarışmaya açılması gerekiyor. Ha, tabii, ol olması ee, gereken o. Olması gereken o. Ideal olan o. Mehmet Aksoy e, örneğinde süreci nasıl işlediğini tam olarak bilmiyoruz. Hı -hı. Yani Kars yönetim, Kars'taki belediyeyle nasıl bir ilişkiye girildi. E, bu anıtın e, ayağa kalkması için 350 bin lira bir paradan ...bahsediliyor, tezahür ediyor. Bu rakam. büyük bir yatırım. Yani siz bugün e, Paris'te Londra'da da bu fiyatlara evet. yaparsınız. Yani bu hayli büyük bir yatırım, basit bir yatırım değil. E, belli ki e, buna bir bütçe ayrılmış o, o bölgenin yönetimi tarafından. Ama bu konu nasıl oldu da Mehmet Aksoy'a gitti? Neden sınırın iki tarafındaki eğer sıfır noktasına bir şey yapacaksak... ...sanatçılar arasında paylaşılmadığı... Neden yarışmaya açılmadı neden bu süreç şeffaflıkla ilerlemedi ve neden aslında bizim kafamızda hala bu anıtla ilgili bir sürü soru var bunların toplamı zaten Mesele... meselenin ya, kendisi evet. peki hollandalılar neden böyle bir iş yapmışlar Hollandalılar... Bu sipariş, e, üzen, yani hayır, sipariş üzerine mi peki? Ben gerçekten bilmediğim değil. için soruyorum. O sanatçıların işte. hayır o öyle bir iş değil. O sanatçıların kendi Türkiye misafir sanatçı programına katıldıkları... Hı -hı. ...Türkiye'de katıldıkları bir residency programı e, süresince ürettikleri işlerden bir tanesi. Türkiye'ye geliyorlar. Ne kadar evet. süre kalıyorlar? Evet. ...üç ay olması lazım. Üç yani ay kalıyorlar fazla. sonra bir e, iş üretmek... <gülüyor> bu, ...ama bir Biennale'de sergilenmek üzere bir iş üretmek. Hayır, Biennale'de sergilenmek ha, üzere ha, değil. Anladım. Bu iş daha önce sergilendi. <gülüyor> bu iş daha önce zaten paylaşılmıştı. Tam 2 e, üç sene önce olması Hı -hı. gerekiyor. 11 yanlış hatırlamıyorsun. 11, evet. Evet, da, evet o Hı -hı. üç sene önceydi, iki sene önceydi. Bu iş zaten vardı, bir gündemdeydi. Biz o zaman çok fazla üzerine durmak da istemedik. Çünkü e, konu o değildi ve hani... E, Kendilerince bir jest yapmak istemişler gibi geldi. E tabii ki bir sanatçı bir rezidansiye gittiği zaman ben de gidiyorum. Yani ilk baktığı şey o ülkenin gündemi oluyor. İlk bir hafta 10 gün o ülkenin nelerle e, boğuştuğunu aslında izlemeye çalışıyorsunuz. E, bir şekilde evinize bu haberler geliyor. E, buradan takip etmeye çalışıyorsunuz. Ama burada tabii sanatçıların kuramadıkları şey sürece olan mesafe ve Türkiye'nin bu konudaki e, farklı hassasiyetlere sahip gruplarını çok da iyi tanımadan... Çok da üzerlerine e, belki düşünmeden hı hı. E, birazcık Wikipedia bilgileriyle dolanmış. Çünkü bizi e, oradaki yerleştirmeden yerleştirme kadar Zeynep'le yaptığımız ziyarette e, tedirgin eden şey de Metin çok problemli bir metin hı. gerçekten. Yani siz böyle bir şey yapabilirsiniz çok da abstrakt bir şey olur. Ama siz o metinle bu işi yaptığınız zaman o zaman bir şey e, söylüyorsunuz demektir. Belli ki Wikipedia'dan toplanmış. Metni ee, yazan kişiler de yine... Kendileri kendi, kendi imzalarıyla ve son derece yani işte Türkiye, Ermeniler Türkleri soykırım yapmakla itham eder. İşte Türkler şöyle yapar yani bu içeriye yazılabilecek bir metin değil. Biz bu tartışmaları çok yerde bıraktık. Hı. Ocak 2007'den beri kimse kimsenin, kimsenin itham... ...ya da kimsenin böyle bir çabası yok. Burada çok daha başka hı hı. bir şey tartışılıyor. Özellikle Türkiye sanatı içerisinde ve evet, Türkiye'li sanatçılar içerisinde. Bu konuda inisiyatifler kuruldu, bu konuda e, toplantılar düzenlendi. E, şimdi böyle bir ortamda kalkıp bu kadar dışarıdan ve bu kadar üçüncü bir göz olmak... E, ...buraya bir katkı sağlamadığı gibi hı hı. aslında oraya da bir katkı sağlamıyor... ...ben röportajda da Zeynep'le konuşurken... Şu, ...benim çok hoşuma giderdi şahsen... Ee, ...Hollanda'da çok açık bir Surinam örneği var... ...orada ne gibi anıtlar... Hı hı. ...inşa etmiş Hollanda hükümeti ve... ...belki bir karşılaştırmaya gitmek... ...çünkü bunu bir tek Türkiye yapmıyor... ...zaten Türkiye bu, bu işleri... böyle ...bu, bu stratejiyi... Evet. ...yani sanatı bir stratejik araç olarak... ...koz olarak kullanmayı zaten Batı'dan öğrendi... ...ve bu hı hı. çok modernist bir tavır... ...ve modernist tavır içerisinde çok çok izleyebilirsiniz bunu... Ee, ...yine Fransız kolonilerinin... <gülüyor> Ee, ...hala topraklarında küçük küçük Fransa heykelleri mevcuttur böyle. Gidilir bir yerde 3000 e, kişilik e, bir katliam düzenlenir. Ondan sonra oraya bir tane barış güvercin dikilir. yani dalga geçilir gibi. Evet. Ege sahillerinde vardı yine Türk Devleti tarafından yapılmış bu tip örnekler. Yani bunlar arasında bir karşılaştırma ve bir, bir zihin fırtınası yapmak çok hoş olurdu elbette. Ama burada eksik kalan şey gerçekten e, sanatçıların da hiçbir e, karşılaştırmaya gitmeden... ...konuyu Türkiye'nin sözde kendi üçüncü dünyada içerisinde tartışarak... ...aslında yeni bir kolonyal bakış getirmeleri ve bu bizim çok alışık olduğumuz... ...yani 10 18 yüzyıldan beri, oryantalizmden beri bildiğimiz bir yaklaşım ve bir yabancılaşma yöntemi aynı zamanda. Ee, ama bir proje olarak yapmaya hakları vardır. Canların istediğini söylemeye hakları vardır. Ee, ben de onun arkasında dururum ama konu Biennale artık intikal ettiği zaman ve oradaki... Ee, Sergide çoğaltılıp bu kitapçık e, şu anda resmen evet. işte TC e, resmi tarih tezinin küçük küçük kopyaları e, orada dağıtılıyor. Bir ve vandalı orada paylaşımdan... sanatçıların katkısı olarak yer <gülüyor> alıyor. İstersen Zeynep bir ara verelim ondan sonra devam edelim. E, bu sefer kafe Aman İstanbul'dan İstanbul Hasapikosu deneyeceğiz. 2009'da müzisyen Stelio Berber'in öncülüğünde İstanbul'da kurulan e, Rembetik onun yanı sıra Osmanlı fasıl müziği, Bizans müziği üzerine çalışmalar. Yürüten Cafe Aman İstanbul 2011 yılında Faslı Rembetiko diye bir albüm çıkardı. Bu albümden dinliyoruz. şimdi insanlık anıtı mevzusuyla devam ediyoruz. Ben şeyi soracağım. Yani bu insanlık anıtının, daha doğrusu röportajda sorduğum bir soruyu tekrarlayacağım. Hmm. İnsanlık anıtının işlevi neydi? Gerçekten hani biraz şey gibi lanse edildi. Biraz değil, baya Türk-Ermeni dostluğunu simgeleyen bir anıt olarak lanse edildi. Ama mesela Mehmet Aksoy'un bir Do televizyon... Dostluk, dostluk kursun diye belki de. <gülüyor> dostluk <ortada>. <gülüyor> Belki <gülüyor> de. Ama şimdi Mehmet Aksoy Ulusalcı kanattan gelen bir heykeltıraş yapıyor bu heykeli ve bir televizyon pro programında Talatpaşa yürüyüşünün bir kahramanlık hikayesi olduğunu söyleyen bir kişi. Hani <gülüyor> ne kadar dostluk anıtıydı bu? <gülüyor> Mehmet Aksoy nasıl bir dostluk anıtı yapabilirdi? Hani <gülüyor> bu problemleri Şimdi biraz anlatayım mısın? Şimdi konu dostluk dostluğu sembolize etmekse şayet önce aramızda bir dostluk olduğuna herkesin ikna olması gerekiyor. Ortada olmayan bir dostluğu. Hele ki Türkiye'nin kendi tarafından yaptığı, e, kapattığı, mühürlediği bir sınırın sıfır noktasına böyle bir dostluk imgesi koyulacaksa... ...bu dostluğun biraz altını doldurmak gerekiyor her şeyden önce. Türk-Ermeni dostluğu diye bir şeyden söz etmek, e, türk Yunan dostluğu gibi bir şeyden söz etmekten, etmek kadar kolay değil ne yazık ki. Çünkü e, Türkiye devleti kendi egolarıyla Ermenistan... ...Sovyet bloku dağıldıklanan ve küçük bir devlet olarak Ermenistan orada konumlanma ve var olma çabası gösterdiği günden itibaren o bölgede bir had bildirici... ...sürekli olarak Ermenistan üzerine palazlanan, sürekli yüklenebilen çünkü bir Avrupa ülkesi de değil son derece küçük bir ülke, son derece minor bir aktör, aktör tanımayan ve buradaki belli çevreleri o şekilde oyların toplayan bir rol benimsedi... Bu, ...bu strateji açık... ...bunu ben iddia etmiyorum zaten... ...bu belliydi... Ee, ...sınır Türkiye tarafından kapatıldı... ...tek taraflı olarak aslında kapatıldı... ...ve hala kapalı tutuluyor... Ee, ...ve ülkenin tek kapalı sınır kapısıdır... ...Alican... ...2007'de yaşananlar ortada... Ee, ...Kars kentine baktığımızda... ...zaten Ermeni nüfusunu... ...vaktiyle e, hayli yoğun yaşadığı... ...bir e, kenttir... ...ve orada zaten silinmeye çalışılan... ...bir e, hafıza var... E, kentin merkezindeki Ermeni katedrali e, uzun yıllar depo, ahır gibi e, fonksiyonlarla kullanılmış durumda. Bugün herhalde çökmek üzere. Oradaki Rus kültür mirasına dair hiçbir şey kalmamış gibi bir problem var. Ve e, Kars'a 40 kilometre kadar uzaktaki ani kentine geçtiğimiz senelere kadar turistlerin girmesi dahi yasaktı. Burası bir askeri bölge olarak korunuyordu. Şimdi siz böyle bir ortamda dostluğu simgeliyorsunuz. Ve tabii ki böyle böyle bir şey için yola çıktığınızda bu çok eleştiri alır. Yani bunu e, bir yarışmaya dahi e, e, soksanız maritim. size zaten derler ki siz neyi yarıştırıyorsunuz? Yani bir en azından bir grup sanatçı bunu söyler. Çünkü bizim burada meselemiz sanat üretmek, üzerine daha fazla sembol üretmek, daha fazla... ...ve... ...imgeselleştirmek değil, mevcut problemleri öncelikle belki çözmek olmalı. Ya da bunu yapacaksak da bu problemlerin toplamına dair metodlar evet. geliştirmek mümkün Kars için. Çünkü heykel dediğimiz alan çok geniş bir alan, kaide koymaktan ibaret değil artık. Bunların hiçbiri yapılmadığı... Peki başbakanın Ve, şimdi aha. buna ucube deyip yıkması sanki böyle şey gibi oldu yani... Şimdi başbakanın... Yakılması böyle bir olumlu gibi şey. Başbakanın tavrı... Benim açımdan... Yok yani. yok genel olarak yani böyle... Şimdi başbakanın tavrı olmasa... başbakan tabii kendi agresifliği içerisinde... O sürekli olarak... E, bazen haklı olduğu konuda bile haksız e, duruma düşebiliyor. O ayrı bir şey onun karakteriyle ilgili bir şey belki. Bu son dönemde de çok tanık olduğumuz bir şey ancak... ...çok haklıydı aslında o çıkışı yapmakta. Çünkü bence kendi de oradaki şeyin farkındaydı, problemin farkındaydı. Bunu ne kadar dillendirebildi. Sen röportajda bundan bahsedin. Yani bir sanat eserini beğenmemek böyle bir hem bir yük getirilen bir risktir yani. Şimdi bunu beğenmedim demek çok Gayet zor bir tabii. şey aslında. Biz Gezi'ye yapılan projeyi beğenmiyoruz. Demirören'i beğenmiyoruz emek sineması için önerilen projeyi beğenmiyoruz. Bulvar için yapılan alt geçitleri beğenmiyoruz. Üstelik bunları mimar olmayarak beğenmiyoruz. Şimdi kimse bize kalkıp demiyor ki sen senin ne haddine, sen Hı. şehir planlaması mısın? Ama konu başbakan olduğunda herkes e, en azından bizim çevreden bir kesim. Bir e, klasik ...kemik burjuva sanat e, grubu hemen işte cahil zaten anlamaz. Zaten hayır anlamak zorunda değil. Çünkü Kars'taki çobanın da beğenmeme hakkı var bir defa. Bu, bu hak çok kutsal. Bu hakkı her sahibine teslim etmemiz gerekiyor. E, ben de beğenmedim. Yani onu e, ha, ben beğenmeyince haklı oluyorum da başbakan beğenmeyince mi? Onun tabii daha farklı siyasi... E, ...analizleri de mümkün, onu uzatmaya gerek yok. Ama sonuç olarak beğenmedi ve beğenmemesi... ...benim için çok önemliydi. Evet. Ve e, bunun üzerine gelişen bir tartışma oldu. Tabii bizim Türkiye'de sırf... E, ...iktidara karşı olmak için... ...her şeyi sırf onu ya da oradan geldi diye... ...karşısına durmaya alışık bir kesim var. Yani kendileri AVM'lere karşı gidip... E, ...direniş yaparlar ama bence... ...Mehmet Aksoy'un e, heykeli birçok AVM'den... ...çok daha fonksiyonsuz, çok daha e, korkun... ...çok daha demir oran... Bir, ...o da bir demir oran yani... E, tamamen içi boş tamamen e, aslında içerikten e, soyutlanmış tamamen oradaki e, rölyefler ya da e, binanın üzerine o yapıştırılmış komik duran rokokolar ne kadar Beyoğlu süliyeti içerisinde absürt ve oranın gerçekliği dışında görünüyorsa bugün üzerinden baktığımızda Mehmet Aksoy da siyasal olarak bir Ee, ...o kadar yabancı, o kadar bulunduğu bölgeye uzak... ...o kadar belki de o bölgenin tarihsel gerçekliğinden bir haber... ...bir rokoko üretimi gibiydi orada yani... ...ve evet. bu tabii ki gayet tabii orada bir problem teşkil etmeye e, açıktı... ...zaten o heykel olsa iki gün sonra o sınır açılsa... ...herhalde oradan girecek Ermeniler ilk o heykeli gördüklerinde... E, ...acı bir tebessümle bakacaklardı yani bu neyin insanlığı şimdi... ...çünkü konu bu değil... Şimdi dostluk böyle böyle bir anıt yapılıyor. Dostluğun simgesini insanlık anıtı yapılıyor. Ee, yıkılıyor. El üzerinden tekrar Hollandalılar bir iş üretiyorlar evet. ve bu bienale eee evet. alınıyor. Bu küratör Burada Cini biraz buna geçeceğim. Dilemiyorum. Ben küratör olsaydım böyle bir işi yani dediğim gibi biz o zaman da bunu yaptılar 2011'de. 2011'de hadi yani ...birazcık Türkiye'li misafirperverliği üzerinden bir şey demedik... ...bir jest yapmak istemişler... ...çünkü bizim burada kendi içimizde bu meseleyi tartışmamız önemli... ...iki tane Hollandalı sanatçının... ...Wikipedia'dan okuduğu bilgilerle gelip burada yaptığı yorumlar değil mesele... ...ama... E, ...dediğin gibi... E, ...bunu Biennale almak... ...başka bir şey oluyor... ...o zaman sen... Çünkü bu, bunu gözden kaçtı, bu benim gözümden kaçtı ya ben bunu görmemişim. Evet. Aa, böyle bir cümle varmış burada, ben bunun farkında değilim deme değil hakkın senin yok. Sen buraya bütün uluslararası camiayı davet edeceksin. Ee, aldığın fon ortada, nasıl bir yapı oluşturduğun ortada İstanbul üzerinden ve bir temsiliyet ilişkisi kuruyorsun. Ondan sonra bu e, ara, arada kaynamış değil. Arada kaynamış bir yapıt değil ama biraz kaynadı gibi oldu. O yüzden benim hoşuma gittisinde altını çizmeniz. Çünkü e, böyle şeyler ne yazık ki arada kaynamaya da çok müsait Türkiye'de. E, tercihi bilmiyorum. Neden tercih edildiğini bilmiyorum. Çok kötü niyette de tercih edildiğini sanmıyorum. Ama bu bizim her zaman Türkiye'deki... E, ...prosedürler ve bürokratik ortam içerisinde alışık olduğumuz bir gözden kaçırma. Bu tür ee, büyük organizasyonlarda şeye dikkat ediliyor mu? Yani içinde ulusalcı unsur da olsun. Hayır, ona dikkat edilmiyor olsun, ama falan. şuna dikkat ediliyor. Birazcık mesela e, zaten Fulya Erdemci, Hollandalı bir kurumun direktörü. Yani kendisi senelerdir Hı. orada yaşıyor. Amsterdam'da ve Hollandalı bir kurumdan buraya geldi bu iş için, bu işi yapmaya. E, sanatçılar Hollandalı. Yani muhtemelen onların orada zaten oraya dayanan bir... E, tanışıkları var belki. Aralarında muhtemelen belki bir karşılıklı bir e, başka bir Hı -hı. E, ilişki var. E, mümkün. Benim aklıma gelebilecek olan şey. E, onun dışında e, bu çünkü bu sözü eksik ve yarım kalmış bir şey. Bu bir şey söylemiyor. Yani biz orada Türkiye'de farklı görüşler var. Zaten farkındayız. Birisinin zafer işareti yapması birisinin eliyle e, yumruk sıkması ya da bir şey değil. mesela zaten bunlar hep vardı Türkiye'de ve ...bundan önce de vardı, bundan sonra da devam edecek. Yani bizim böyle bir sembolizme ihtiyacımız yok. Yani aslında... ...ihtiyacımız olmayan bir dostluğun... ...bu noktada çok... ...yani ihtiyacımız yok dedi ...tabii ki en elzem ihtiyaçlarımızdan biri bana soracak olursa ...ama bu yöntemle... ...ihtiyacımız olmayan bir dostluğun... E, ...ihtiyacımız olmayan bir şekilde yeniden kritize edilmesi oldu. Hı hı. Aslında... E, ...konu hiç bu değildi e, Türkiye'de. Bizim tartışmamız gereken konu evet. hiç bu değildi. Bizim acilen o sınırı açmamız gerekiyor. Acilen o insanlarla... Oradaki insanlarla ticaret ilişkileri geliştirmek, kültürel ilişkiler geliştirmek ve başta en çok da sanatçılar olmak üzere elimizden ne geliyorsa yapmak, bol bol gidip gelmek, iletişim kurmak, dertleşmemiz gerekiyor. Ee, bizim oraya la, lazer e, şey yaptı tacizdir bu. Yani sen hmm. eğer bir lazer Yerevan'dan görülecek kadar e, iki e, insan figürünün arasından verilebiliyorsa bu çok dominant bir tacizdir. Yani evinize lazerle ışık tutmaktır bu. Evet. E, bunu, bunu da dostluk adında yapıyor o... Olmak e, biraz düşündürücü kapalı bir sınırın öte tarafında yani o yüzden e, ben herhalde küratörün buradaki tercihi tamamen e, herhalde o da biraz sürece Hollandalı gibi bakmak istemiş bilemiyorum. Hmm. Hı -hı. Sen olsaydın nasıl bir iş koyardın mesela karşısa böyle bir şey yapmanı istenseydi? Kars'a böyle bir şey yapmamız hiç düşünmedim açıkçası. Yani herhalde ben olsaydım reddederdim. Böyle bir şeyi kabul etmezdim. Dost etmez dost <gülüyor> bir şey olacak. Evet, evet ben muhtemelen reddederdim. Ama ben hani kendi e, pasaportunu taşıdığım ülkenin problemiyle bu konudaki ilgili bir şey yapmak isterdim. Yolla ilgili bir şey yapmak isterdim. Belki sınır kapısına bir müdahalede bulunmak isterdim. Ama zaten kesinlikle üç boyutlu bir kaide değil. Hı -hı. Yani bugün heykel dediğimiz alan çok... Açık çok geniş ve çok çok olanaklar sunan bir alan artık biz yetmişlerdeki Sovyetik kaideleri yapıp üretip biz bunları etrafa diz dizmiyoruz. Böyle bir şey yapmazdım muhtemelen ama hiç de aklıma gelmedi açıkçası. Ben bir şeye dönmek istiyorum kuratör tercihine yani kuratörün seçilmesi tercihine <gülüyor> o nasıl oluyor? Yani... E nasıl belirleniyor? Yani ben küratör değilim. Bunu İKSV belki daha iyi bilir. E tabii herkes kendi proposal'ı üzerinden muhtemelen e, bir sunum yapıyor. Ama e, bir küratörün bienal e, İstanbul Bienali'ne seçilme serüveni de aslında baş başa bilme sahibi, baş başına bir araştırma, bir tartışma konusu. Çünkü yani <gülüyor> e, aşağı doğru bir evrimlenme var bienalin kalitesinde <gülüyor> diye söylemişsin. Bu tabii küratör seçimiyle direkt alakalı. Küratör tercihiyle ilgili tabii ki. Başka şeylerle de, başka etkenlerle de hı hı. ilgili. Ee, eskiden sanat, sanatın toplumdan önde gittiği iddia edilirdi. Bugün toplumsal hareketler sanattan önde gidiyor. Evet, şu an yani, Türkiye'de böyle, bir, tabii, böyle bir durum var. Yani biz geziden sonra, şimdi Fulyerdam için işi de kolay değil. O da çok arada kaldı ve sıkıştı eminim. Birçok konuda git gel gitler yaşadı. Ama hani kamusal alandan çekilmek ehlileşmek gibi şeyler kabul edilemez bahaneler hı hı. kabul edilemez e, gerekçeler oldu e, son 10 gün boyunca çıkıp neredeyse Türkiye'deki bütün gazetelere Biennale'nin ücretsiz olduğuna dair bir savunmaya geçmek çok gereksiz bir savunmaydı Biennale zaten çok ucuzdu Türkiye'de ve zaten öğrencilere e, neredeyse bedavaydı e, bir Madonna konseri değildi yani hı. buyurun Madonna konserini kamusallaştırın hepimiz gidelim ve eğlenelim ama Biennale böyle oldu, bir şey değil değildi <gülüyor> çok güzel olurdu Ee, ...Biennale böyle bir şey değildi. Hatta benim bildiğim kadarıyla... ...İKSV üzerine yani cazla karşılaştırdığımızda... ...çünkü aynı zamanda bu bir kurumun etkinliği... Evet. E, ...konserleriyle... ...yaptıkları konserlerle falan karşılaştırdığımızda... ...Biennale'nin 10-15 lira bir fiyatı vardı. E, şimdi bunu bedava yaptığınızda da... ...bir şey değişmiyor. Yani siz buradaki adama... E, ...üstüne para vereyim deseniz... ...zaten oraya. Gitmez. Gitmeyeceği varsa gitmiyor. Gideceği varsa... ...e ne oldu? Bu sefer bedava bir şey kamudan kopuk oldu. E, bedava... ...ama zaten Biennale'nin gösterildiği artar... Salt Galata Rumilkokulu oradaki eski projeler. Yani zaten buralar girişinde para ödeyebileceğiniz evet. yerler değil. Yani böyle bir yer yoktu. Evet sen belki Esenler Otogarı'nda çok özel bir alan kiralasaydın <gülüyor> ya da şehrin çok özel bir noktasına gitselin. Belki e, ziyaretçilerin şatolla taşıma gereksizdi gibi gibi prodüksiyonların artabilirdi. Zaten bizim e, İstanbul'da halihazırda kullandığımız sanat mekanları evet. bunlar. Ben ben Salt'a zaten girerken para vermem. Yani bana para vermediğim bir yeri zaten paralıya çeviremezdin. Hmm. Ee, yapabileceği şey burada bedavalıkla, ücretle uğraşmak yerine ki İstanbul'un çok zengin ve para harcamayı, insanların para harcamayı sevdiği bir şehir olduğunun altında çizelim burada. Evet. İstanbullular çok, çok seviyor. Çok evet, Tabii şey, ki İstanbul çok para harcanan bir yer. İstanbul bir ...bükreş değil yani İstanbul. Hı. Başka bir güçlü bir kuvvetli bir şehir o konuda hiçbir sıkıntı yok gibi geliyor bana. Bir yenili görecek kesim açısından. O küçük grup açısından ki zaten periferideki insan zaten gelemiyor. Gelmiyor. Onun evet. kent, kentin merkeziyle zaten ilişkisi çok kopyalı. O ayrı bir tartışma konusu ve ayrı bir case. Ee, yani böyle bir mesele varken hı. bu kamudan kamusal alanından koparma meselesi bir şey önemli. Yani bu bağlamda da önemli. Hı hı. Bir ara verelim. Tabii. Ee, ondan sonra... Tabii. E, ...tekrar döneceğiz, bu meseleyi konuşacağız... ...daha vaktimiz var Tabii zaten... Ki. ...dinleyeceğimiz şarkı... ...Yeev Montan'dan La Bisiklet... ...Bisiklet Kurye'ye... <gülüyor> ...safhan gelsin... ...evet dinliyoruz... ...kant <gülüyor> on partait de bon matin... ...kant on partait sur les chemins...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 Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur, C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette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 On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicycler. Radio Agos. that's Kainatın tüm titreşimlerine açık radyo.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 Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine. Açık radyo. Radyo Agos. Evet tekrar merhaba. E, Tayfun Serttaş devam ediyoruz. E, öncelikle kısaca bu hafta çıkan kitap ekimizden bahsedeceğim neler var. E, kapakta e, görebileceğiniz Bonobo ve Ateist. Frans Dövali'nin kitabı Keşke Bir Gün insan Bonobo'ya Evrilse. Bonobo tabi çok kimsenin bildiği bir şey değil. İnsana en yakın primat. Frans Valde bir primatolog, primat uzmanı. Hayatını primatlar arasında geçiren bir kişi. Tabi bu kitapla böyle eserler genelde itici oluyor. Yani çok okunmuyor. Fakat Frans Valde çok da iyi bir yazar. Bonobolar arasında yaşadığı hayatı çok iyi aktarmış. insanda iyiliğin kökenlerini araştırıyor. Tabi çok naif bir araştırma. Başarılı da olmuş bence. Çok güzel bir kitap. Ee, yazarı, yazarın çok iyi bir yazar olmasından kaynaklanıyor. Yani bir primatologdan beklenmeyecek bir edebi beceri. Ee, öncelikle ben herkese tavsiye ederim. Hangi yayınlardan? E, Metis'ten Hı -hı. çıkmış. Aslında iki kitabı var. Ben ikisini de okudum. Bir tanesi François Vali'nin derlediği e, bir kitap. Diğeri e, kendisinin yazdığı. Hemen söyleyeceğim şimdi adına. Bonobo ve Ateist. Metis yayınlarından. Diğeri de Köken ağacı Frans Töval. Kendisinin bir yazısı var fakat derlemen bir eser. Başka kimsenin makaleleri var. E, ahlaklı olmayı Bonobolardan öğreneceğiz. diye bir başlığımız var. Diğer öne çıkan kitaplarımız neler? Cansu Karagül'ün Karagül yazdığı Jacques Chöryak'ın e, Yalnız Gezgin kitabı. E, Yeni altı edebiyatı. Evet. <gülüyor> evet. Kendisiyle ilgili tabii birçok efsane var. Bu kitabı yanıyorsam kendisi 30 günde yazdığını iddia ediyor. Fakat ben sevgilisinin bir röportajını okumuştum. Eski sevgilisine tabii kendisi hayatta değil artık. Bunun yazmasının 3 ay sürdüğünü, 3 yıl sürdüğünü iddia ediyordu. Böyle hem enteresan bir figür hem enteresan bir yol hikayesi. Yol hikayelerini de seviyor zaten. Diğer bir kitap Ümit Kurt tarih savunucusu savunusu veya tarihçilik mefsesi Mark Bloch'un ben Mark Bloch'u e, feodal toplumdan atıyorum. Lise yıllarında okumuştum. E, hiç, hiç, hiç, ağır bir kitaptı açıkçası. <gülüyor> Zor okunmuştu. E, son kitabımızda Lora Sarı e, paha biçilemez. Tabii sanat söyle nedir ederin diyor. Sanat eserlerinin değerlenmesi, değerlen Yani ekonomik açıdan değerlenmesi meselesini ele almış. Bunu yazanlar iki iktisatçı aslında yani sanatla ilgisi olmayan iki ekonomi politik profesörü. Ee, bence güzel bir kitap. Lora Sarı'nın da kitap, yazısı güzel. Önemli bir mevzu sanırım. Yani sanat eserlerinin değerinin tespit edilmesi meselesi. Biz tekrar e, Tayfun'la sohbetimize geri dönelim. İsteyen sana veriyorum sözü. Ben e, şeyi soracağım. Şimdi Bienal'in bu yılki meselesi kamusal alan. Evet. Ama e, kamusal alandan çekilmeye de karar verdiler evet. bir yandan. Çünkü belediyeden izin almak istemediler. Evet. Belediye ile diyaloğa girmek istemediler. E, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Kamusal alandan yani daha doğrusu belediyeden izin almadan Hı. kamusal alan kullanabilir miydi? E, neler yapılabilir miydi? Belediye nasıl bir derttir? Yani belediyeden izin almamak istemek yani belediyede uğraşmamak istemek nasıl bir derttir? Yani sen Bienal yapıyorsun İstanbul Biennale'i. Köklü evet. tarih olan bir şey ve İstanbul Belediyesi ile evet. diyaloğa geçmekten kaçınıyorsun. Şimdi bugüne kadar e, dünya üzerindeki kentler için belediyeler dışında bir yönetim modeli icat edilmedi. Yani San Paolo'da da, Venedik'te de, e, siz bunlar diye Taypey'de de e, belediye ile iletişime geçiyorsunuz zaten. Bu bir şey e, ve belediye ile iletişime geçselerdi belediye bu izinleri verecekti. İstanbul Biyanet'in tarihinde de e, belediyeden istenmiş de verilmemiş ...özel mekanlar vardır. İstenmiş, verilmemiş, alınamamış vesaire bunlar biliyoruz ama belediyeden böyle bir problem... ...hele ki kendi istedikleri alanlarda böyle bir sonuç olacağını geri dönüş olmadı gerçi diyorlar ama... ...o kendilerinin iletişim kurma şekilleriyle de ilgilidir. Ee, öncelikle bunu bilelim. Yani başka bir yöntem yok. Bunu ehlileşmek olarak sunmak bir defa son derece absürt, inandırıcı değil ve izleyici açısından güven kaybına yol açan bir şey... İkincisi sanat dediğimiz mecra zaten özellikle kamusal sanat. Tüm bu işte yönetim biçimleri, kamu, kamusal alan kullanımı gibi alanlar arasındaki sorunları çözümlemek de için var. Yani sanatın yaratıcılığı, sanatın ürettiği zihinsel pratik sadece o kaideyi üretmekten değil, o kaidini nasıl... ...kamusü alanda harekete geçeceği ise... ...burada belediyeye de gerek yok. Birçok e, yaratıcı yöntem mü mümkün. Happening diye bir şey var. Yüzyıldır yapıyoruz ve bir anda yapıyoruz. Bunun için kimseden izin almamamız zaten gerekiyor. E, hele ki Gezi gibi... E, Happening İstanbul'da... dediğin şeyi biraz... E, yani... E, Yo, yani, ...anlık nedir? olarak hmm. doğaçlama olarak... ...ya da gelişebilen ama bir şekilde... ...kamu salonuna sızma yöntemleri için... ...bu performatif bir happening olabilir... ...bunun için... Hmm. E, ...belli nesneler e, kullanabilirsin... Evet ...anlık bir şeydir... Hmm. ...yani hepimiz çıkarız ve bir anda 500 kişi toplanır... ...ve meydanda böht der ve geri hmm. çekiliriz... ...bu bir Bu da bir harekettir... ...yani senin bunun için gidip belediyeye... E, ...sayın belediye işte biz saat 14 gibi... ...100 kişi toplanıp böht diyeceğiz demene... ...gerek yoktur aslında... Ee, ...biz işte bütün sanatçılar neredeyse Beyoğlu civarında yaşıyoruz. Evlerimiz var. Yani evlerimizin dış cepheleri var caddelere bakan, sokaklara bakan. Evlerimizi kullanırız. Yani bu istendiği zaman olabilecek bir şey. Özel mülklerimiz var bizim zaten Beyoğlu'nda, bölgede. Ee, şey değil, yani belediye... ...kamusallığından çekilmek, belediyenin... E, ...belediyeyle bir takım yazışmaları yapmak istememek... ...ve bu iletişimi kurmak istememek ki... ...gezi sürecinde belediye bir rol oynamadı... ...gelip de bizi belediye bir, bir şey yapmadı belediye... ...yani belediye o belediye değil, öbür belediye olsaydı... ...AKP'li değil de CHP'li olsaydı... ...o belediye belediye... ...yani sonra yine Hiç aynı dilekçeyi... ...tabii yani. ki belediye başkanıyla ilgili bir şey değil... ...siz o izinleri zaten başka bir şeyden alıyorsunuz... ...yani e, baş, başka yazışmalar bunlar... ...neden böyle politize edilmek istendi anlamıyorum... Bu, ee, kamusal kamusal alan <gülüyor> e, tasviri nasıl şeyin yani kamusal alanı nasıl görüyorlar ne, yani mesela benim için kamusal alan şu şu şudur diye bir tanım üretebilirim onların tanımı sence ne? Çünkü bir garip yani hakikaten. Yani belediyede diyor geçmek. Türkiye'de kamu tanımı çok problemli tabii ama yani orada kendileri artık nasıl tezahür ediyorlar kamuyu? Belediyenin kontrolü altındaki yerler, topraklar, araziler bütün olarak mı tanımlıyorlar ve oradan kendilerince nasıl bir iktidar üretiyorlar? Ben onu bilemeyeceğim. Kamu sivil evet. doğru çevrilmiyor aslında. Sivil alan yani bu sivil tabii alanda sivil. Kamu dediğimizde daha resmi bir şey demiş oluyoruz. Aslında sivil alan yani ve bu sivil alanda bizim yapabileceğimiz bir sürü şey var mevcut ve bu hareketler e, zaten röportajda da aslında konuşmuştuk. Deniz var yani bu şehirde sen deniz için kimseden izin almak zorunda değilsin. Adalar var e belediye Beyoğlu belediyesinden ibaret değil bu şehirde onlarca belediye var onlarca küçüklü büyüklü yönetim var yani bunların atıyorum biriyle model olarak çalışırsın Hı -hı. ve çok iyi götürürsün o işi o zaman denir ki aa bak demek ki bu böyle ne de oluyormuş? olabiliyor e, ve bu Tuzla belediyesi gibi olur ne güzel olur oradaki çocuklara da oradaki insanlara da bir şeyler Hı -hı. gider e, tüm bunları yapmayıp da belediye ile iletişime girmek bizim için bir yeri ehlileştirmektir dediğin anda sormak istiyorum. ...sen Biennial'in adından önce... ...devasa bir koç logosu kullanıyorsun... ...şimdi bu ehlileştirmek olmuyor... ...senin Biennial dediğin şey... ...bütün pratiği oradaki... ...bütün teorik pratiği... ...alıp çekip... ...işte belli mekanlara dizmek... ...yan yana ehlileştirmek olmuyor... ...ama eğer belediyeye bir A4 kağıdına... ...bir dilekçe yazıp vermek... ...ehlileşmek oluyorsa... ...ki ben buna bile ihtiyacımız olmadığı iddiasındayım... ...geziden sonra... O zaman e, burada bir ehlilikten de ne anladığımıza dair ciddi bir problem var. neden böyle bir ihtiyaç var? Yani şey, <gülüyor> bir sanat organizasyon ehlileşmesi ne demektir? Önce bir genelin kendisi zaten ehli bir şey. Yani evet yani Bienal tanımlar tanımlar Tabii ki sen yani. ehlisin zaten. Yani senin senin benim ben dünyada hiç sponsorun adının ...etkinliğin isminin üzerinde dev gibi yer aldığı... ...etkinliğin isminden büyük yer aldığı bir afiş hatırlamıyorum... ...İstanbul Bienniali dışında... ...benim bildiğim sponsor... ...altta sağ köşede... ...sol köşede altta küçücük bir şeydir... ...yani en fazla sponsora ayırabileceğimiz yer bellidir bir posterde... ...bunun oranı bellidir zaten... ...yani bellidir o oranlar... ...ve sen en alt... E, ...şimdi böyle bir ortamda sen ehlilik... Ehlilik kaygısı gidiyorsan şayet o zaman bieneli yapmama noktasına gider bu iş yani. Şöyle olmuş yani böyle statların önüne böyle isimler koyular ya Türk Telekom Arena bilmem buna ne. Döndü. Arena falan, buna döndü. Evet Hakikaten buna döndü. Gerçekten bu sene buna döndü ve bir yandan da bir yandan buna işte aynen Mehmet Aksoy'un heykelindeki o ikircikli durum. Yani sen bir yandan kendince çok ideal bir şeyin savunusunu yapıyormuş gibi görünürsün barışı. Ya da ehlileşmeye karşı duruyormuş gibi görünürken diğer taraftan savaş çığırtkanlığının ta kendisini yapıyor olmak. Ya da aslında ehlileşmenin ta kendisine hizmet ediyor olmak. E, burada daha samimi ve daha açık yüzleşmeler mümkün. Bunlar yapılmadı. E, bence çok büyük problemlerden biri de böyle bir yaz ortamının oluşturulması. Ve bunun geziye bağlanması. Yani biz gezide bir şey kaybetmedik ki. Biz neyin yasını tutuyoruz? Biz kazandık gezide. Gezi sürecini biz kazandık. Kimse bizi katletmedi orada. Ya tutabileceğimiz da... şeyler var ama sanırım onu karşılık. Kuşkusuz. Karşısında. Şimdi bak orada tabii ki belli kayıplar oldu. Türkiye'de vesaireler oldu. Zaten bunun için gösteriler devam ediyor. Ama sürecin toplamında Türkiye'nin görüp geçirdiği en büyük toplumsal hareketlerden biridir. Bu biz partimizde verelim gerekirse eğlenelim de. Hatta üç gün 3 gece gidip dans edelim. Yani biz gezi gezi gezi böyle bir ruhtu. Biz şu anda bir yaz atmosferi var İstanbul'da. Ee, gelenler şoke oldular. Yurt gelen izleyicilerin hepsi şok içerisindeydi. Hı. Şoktaydı insanlar. Nerede? Bienal nerede? Ve biz şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hiçbir program yok. Önlerine sunulmuş hiçbir alternatif hareket alanı yok. Yani şurada toplanalım, burada hı hı. olalım, şurada sosyalleşelim. Özel ev partileri dışında. Bazı e, kolektörlerin ve bazı e, büyük ailelerin... ...eşlerinin evlerinde verilen kapalı partiler, gizli partiler dışında ortada hiçbir şey yok. Bir sürü şokta olan insan böyle bir bienal. Yani şimdi biz yani Suriye'de olanlar olmadı Türkiye'de. Biz bir katliam, bir şey, bir şey görmedik ki oturup hayır. Süreç tamamen bizim istediğimiz gibi işliyor şu anda. E, AVM projesi neredeyse durmuş durumda. Yani fiilen tabii ki başbakan çıkıp bunu söylemiyor ama o proje bitti evet. olmayacak. O çok belli bir şey. Kazandık aslında ve e, çok iyi bir kutlama yapabilirdik bunun üzerine hı hı. ve bunu da a, publicte yani kamu ile asıl sivil alanla paylaşarak yapabilirdik. Tabi orada yapılması gereken de bir şey yani. Tabi ki ve tüm bu yöntemler mümkünken e, işte e, her şeyi siyah ve beyaz olarak gören bir yapıyla her şeyi yine siyah ve beyaz olarak gören bir başka yapı arasındaki gerilimden doğuyor diye düşünüyorum bu. ...bu manevrasızlıklar, çok manevra mümkün... ...çok hareket alanı üretmek mümkün... ...Dienal zaten tamamen bunlar için var... ...bu yaratıcılığı da paylaşmak için varken... ...bu kadar düz ben anlamadım... ...kendi adıma bir şey anlayabilmiş değilim. Şimdi sen bir sanatçısın ve... ...seninle programı başladığımızdan beri... ...konuşmamızın içeriği siyasi... ...gerçekten bütün kurduğumuz cümleler... ...siyasi içerikli... Evet. ...bir sanat organizasyonunun bir sanatçının tavrı böyleyken, bir enel ileleştirirken, bir enelin derdi neden siyaset yapmak olmasın ben onu anlamıyorum. Yani tabii enel de siyaset yapmaktır zaten. Türkiye'de bir enel. E ya bu da bu da bir siyaset yapma biçimi ama neden Suriye ile ilgilenmez, neden Gezi ile ilgilenmez, neden onunla ilgilenmez? Şimdi Gezi ile ilgilenmesi çok ilgilenmemesi bir noktada doğrudur. Çünkü süreçte a çok sıcak. Gezi üzerine üretim yapmak çok problemli şu anda. Bir süre beklenmesi gerekiyor ve hala içinde olduğumuz bir süreç. yani daha sonunu görebilmiş değiliz. Bu süreçten tamam biz şu ana kadar galipsi ama Ee, orada e, haklı olduğu bir taraf var Oraya belli bir mesafede durması hay hay Ama birkaç soru var söylediklerin arasında Siyaset zaten İstanbul Biennale'li e, Dünya Biennale'leri arasında En siyasi tanınan Biennale'lerden biriydi ve yine kamusal alanla El ilişkide olan bu iki özelliği çok Önemliydi İstanbul Biennale'nin Politik bir Biennale'di daima politik olmak Zorundaydı öyle kentler Vardır orada ne söyleseniz politik hı hı. Ol, o, Olursunuz yani Taypey'den Bir farkı vardı İstanbul'un ...kamusallık da çok önemliydi İstanbul Biyeneli'nde. Gerçekten İstanbul Biyeneli'nde kontekst ne olursa olsun... ...konu döner dolaşır İstanbul'a biterdi hatırlarsınız. Yani hep aslında bizim bir meselemiz vardı hmm. ve o İstanbul'du. Çünkü İstanbul'da İstanbul'dan büyük bir mesele yok ve... ...bu bu tartışmalar çok güzel süre giderken... ...bir anda böyle daha e, pesimist desem belki... ...yani daha böyle işte her şeyden elini ayağını çekmek isteyen... ...daha sıcak tartışmalardan elini çekmek isteyen... E, ...bir ortam... E, e, ...şimdi daha hakim oldu... E, ...nasıl oldu... ...yani... E, ...şu da doğru bir şey değil... ...ben politik bir şey yapacağım diye... ...sanatçıları riski atmak... <gülüyor> ...insanları e, zorla huha ha... ha hali ...yani öyle bir galeyana ortamından bahsetmiyorum... ...ama <gülüyor> bu tartışma... ...çok teorik bir tartışmadır... ...devam ederdi, bunun davetlileri olurdu... ...ama bugün zaten Biennaller tüm dünyada sorgulanmaya başladı... ...yani son 3-4 yıldır bu mesele böyle... E, e, ...küratörlerin görevi sergi koyup kaldırmaktan ibaret değildir. Hı hı. Yani bugün iyi küratörler sergi yapmıyor artık. Konferans yapıyorlar, toplantı yapıyorlar, söyleşi yapıyorlar. Programlara çıkıp konuşuyorlar. Yani sanatçıların misyonu da bu anlamda artık bir değişime. Yani ben sanatçıyım diye ben stüdyoya kapan ve sabahtan akşama kadar sanat üret... ...ben bir yıldır hiçbir şey yapmak istemiyorum bilinçli olarak. Hı hı. Yapmıyorum. Hı hı. Çünkü biliyorum ki o yaptığım şey şu an her şey çok sıcak ve e, doğru bir yerden bakamıyor olabilirim. Tüm bunlara karşı bir e, mesafe kurmak önemli ama bu mesafeyi kurarken de bu mesafeyi e, hangi açılardan kurduğunuz yine çok belirleyici. Buradaki sorun işin artık neredeyse bir pesimizme gitmesi yani burada bir bıkkınlık hissi insanın e, gezerken zaten e, içine düşen bir bıkkınlık ve bir olmamışlık hissi. Neden böyle oldu? Tabii küratör ben olmadığım için de bir yere kadar şey yapabilirim. Bunu bir ara verdim ondan sonra hı hı. neden böyle oldu? Ve hı hı. bu barbar meselesinde de evet, şeyler vardı muhakkak. Yani hı. anne ben barbar miyim adını taşıyan bir enalinaatı gerçekten dolduruyor mu bu cümleyi? Bunu aradan onu, sonra, onu, sonra evet, konuşalım. Evet aradan sonra e konuşalım. Şimdi e, Ermenistan'ın Bonjovi'si denen grubu dinleyeceğiz. Daha doğrusu e, aynı zamanda Eurovision'da da e, yarıştılar... Dorians'tan Vomang Desan Ete, evet, diniureus Birileri gördüm Vomang Desan Le Lera võrak angnas Vordpes mi vartapet Vomang Desan nõram Uri ačkerbatso Vordpes bari bõži Vom macht de sanneran worpes eraso ir kan ke sur vatnoch vom macht de sanan mi i sur mernoog meki balkiest se es se Teznumem hujz, teznumem kez, te snume muź, te s nume mesim te katajo faillo, te snumem těs, te s numem sen, bomban te sameran, da Vom t suhti fiindro otsumeõdiga � Biblingskõige alsob mure nicksul saa Ma nö Savaskab ngut oms. Omantellesamme kine, kui ka lasada Des numerse, chaval, te s numer, te s n'emcz też kataria si lo fajlo, te s num memes, ma wami ciò co, te se. Paraguțiul leteți du cu ațigeru Păcuțun miian keza nu Hangăstu ți ev des me Evet, şimdi barbar meselesiyle mi devam ediyoruz? Barbar meselesiyle devam edelim. Barbar meselesinin e, literatürde de yeri var hem edebiyatta hem sanatta. E, tabi bu bilinçle seçildi bilmiyorum yani. Anne ben barbar mıyım başlığı. Ee, Lale Müldür'ün bir kitabından yola evet, çıkarak evet. seçildi. Küratörün mi? arkadaşıymış. Ee, benim aklıma direkt tabi senin söylediğin senin kitabı geldi. Evet. Güney Afrikalı Nobel ödüllü yazar. Barbarları Beklerken tabii. kitabı benim de en sevdiğim romanlardan bir tanesidir. Orada... Barbar olarak kastettiği şey şuydu. Yani biz kimilerini barbarlaştırarak kendi toplumumuzdaki sorunları onların üzerine atıyoruz, onların üzerinden tartışıyoruz. Fakat evet. kendi sorunlarımızı unutuyoruz. Yani bu bir e, mantıksal kurtarma gibi problemden kendi kurtarma ki. gibi bir durum. Bienal'de bu var mı? Bu başlık bunun için mi seçilir? Başlık bence Bienal'in aslında en doğru olduğu, en doğru durduğu noktalardan bir tanesi. Aslında tabii ki şimdi Bienal adı olarak ne kadar doğru onu iyi çok iyi bir sergi adı olurdu yani. Çok evet. iyi bir karma serginin adı olurdu gerçekten. Tabii Bienal deyince iş biraz daha değişiyor ama hem içeriye sorulmuş hem dışarıya sorulmuş bir soru olarak çok önemli ve hem de sanat tarihi içerisinden sorulması açısından çok önemli. Hem de Bence Lalim Üldür'le ilişkilenmesi de çok doğru. Ama e, tabii bu biraz da adı çok güzel koyulmuş bir kitap gibi. Evet. Yani siz içeriye girdiğiniz zaman bu kontekstin altında neyi tartıştığınız çok da muallaktır aynı zamanda. Çok açık uçludur. Yani Barbar bar, o zaman her bütün sanatçılardan şiddet içeren ya da işte e, doğrudan bu referanslı işlerimi toplayacağız ya da nasıl bakacağız konuya. E, öyle bir ilişkiyi kurmak çok güçlü. Yani Biennial'in adıyla kendi arasındaki ilişkiyi kurmak çok güç. Ama izleyici kitlesi açısından ben ilk etapta çok heyecan verici bulmuştum bu başlığı. Onu itiraf edeyim ve gerçekten a güzel olur demiştim. Yani buradan bir sürü şey... Başka evet, üzerinden evet, tartışmalar olmuştu ve heyecan evet, verici dakikaten. Evet o, yani. o nokta heyecan vericiydi ama oradan sonra bir Biennial'in artık o başlıkta da çok bir ilişkisi kaldığını düşünmüyorum. Yani hmm. o bir başlık gerçekten adı üzerinde bir başlık olarak kaldı ama o başlığın altında... ...gördüğünüz gibi yeni sorunlar ortaya çıktı... ...ve bugün biz işte Mehmet Aksoy'un heykeline döndük... Ee, ...onu tartışıyoruz... ...birileri diyecektir ki ani hayırlı tartışmalar bunlar... ...hayır hayırlı tartışmalar değil... ...çünkü tartışmamız gereken konu bu değil... ...ben bunu tartışmak istemiyorum... ...yani ben artık Mehmet Aksoy'un oradaki... E, ...Ermenistan'a yapacağı tek kişilik şovun... ...ve devlet tarafından buna verilmiş... ...350 bin lira... E, ...fonun hesabını ben yapmak istemiyorum... ...genç bir sanatçı olarak bu ülkede... ...ben hakikaten... ...bunun altında, bu çatı altında... ...çok daha önemli ve eczem konular varken... E, ...bizi bunlarla... ...meşgul eder oldu birazcık. Hı hı. E, sadece o tercih de değil... ...Biener'in toplamında birçok... ...sorunlu tercih var. Yani oraya... ...nasıl olduğu, neden olduğu ben röportajda vefa bienniali dedim. Yani sanki böyle karşılıklı bir vefa borçları ödeniyor hı. gibi. Çünkü bu ilişkiler ağına aynı zamanda da baktığınız zaman kim kimle nasıl nerede ve neler oluyor. Aslında önünüze az çok bir tablo çıkıyor. şey bu... Sanat çevresinde hı hı. camiası mı dinlemiş yani nasıl tabi etmek gerekirse böyle bir vefa gösterme gerekliliği oluyor mu? Yani böyle bir organizasyon yaparken... ...vefa göstermek zorunda kalıyor musunuz? Yani... ...küratörler... Sponsor, tabii aracılığa ...bakın e, sponsorlar da değil mesela... ...küratörler kendi kendilerine küratör olmuyor... ...küratörleri küratör yapan biz sanatçılarız... Hı -hı. ...yani bir küratör belli sanatçılarla çalışabildiği ölçüde küratör... ...iyi Hı -hı. küratör... ...e tabi o küratör sonra böyle bir işin başına geldiği zaman... ...doğal olarak o da o sanatçıları hatırlamak Hı -hı. zorunda gibi bir... Ee, ...karşılıklı yani vefadan... ...en basit tabiriyle Hı -hı. bunu anlayabiliriz. Daha kompleks vefa e, pozisyonları da... ...mümkün ama zaten biz... ...yarattığımız için küratörlük denen... ...pozisyonu ve e, biz aslında... ...küratörlerin hayrına uzun yıllar... ...onlarla çalışarak çalıştığımız için... ...bu çok muallak bir konu aslında... ...küratör biz seçmiyor, biz küratörü buluyoruz... ...seçiyoruz ve bir şekilde onu o noktaya... ...taşıyan e, sanatçıların da kendisi... E, ...daha sonra tabii ki bu... E, ...ilişkilerden ama... E, bir tabii belli bir mesafe... ...olması da gerekiyordu... E, ...o mesafe ne kadar var... ...ne kadar yok dediğim gibi çok kapalı oldu... ...yani bu sene... Neyin nasıl olduğunu biz pek anlayamadık. Cihangir Parkı'nda bir forum oldu. Ben şahsen gitmedim. Çünkü oraya o şekilde gidip orada bir şey konuşabileceğimi zannetmiyordum. Ve orada kamusal alandan fikri, çekilme fikri açıklandığında zaten birçok sanatçının içini cız ettiğini biliyorum. Evet. <Gülüyor> Onun dışında Fulya Erdemci'ye küçük küçük tacizler oluyordu. Kamerayla, e, de protesto eden belli sanat evet. gruplarının yaptığı şeyler vardı. Onların mahkemeleri gündeme geldi. Akabinde bu oldu. Yani aslında son derece kapalı ve e, böyle hep e, son özellikle 6-7 aydır hep bir sorun yumağı olarak karşımızda evet. duruyordu. Böyle bir şey varken yani senin <gülüyor> için sorun yumağı gibi bir şey varken ortada gerçekten öyle aslında. Yani <gülüyor> senin içine girenler gazetelerin kültür sanat sayfalarına baktığın zaman böyle böyle bir tartışma yok yani. Açamazsınız bu tartışmayı. Bu vefa Hayır bir şeyinden mi? Reklam vermez. Hı hı. Siz bunlar çok kuvvetli insanlar. Hı. Yani siz ta, kalkıp da Koç'un bu kadar yatırımını, eee İKSV'nin bu kadar eczacıbaşının bu kadar yatırımını oturup e, pat pat pat eleştirirsiniz. Sizin gazeteniz yani. reklam vermez. Evet. Bu çok canım. açık. Bu, bu kadar basit. Bu, bu güç evet, dengeleri böyle çalışıyor. Hı. Yani sizin öyle siz, siz bu ülkede çok büyük bir sansür var. Kutlu Ataman Son zamanlarda ıı, bir sanatçının maruz kalabileceği en büyük mobbinglerden, en büyük ba baskılardan birine maruz kaldı. Kutluğa tam olarak kalması çok daha önemliydi. Çıkamaz. Akabindeki bütün köşe yazarları adeta sıraya girmişçesine kutluya hakaretler yağdırıyorlardı. Hı hı. Şimdi bir tarafta bir şirket var. Ne kadar majör bir e, yapı. Öbür taraftan kim olursa olsun bir sanatçı. Bu çok minor. Yani siz kalkıp da bir sanatçı tek kişilik bir mücadeleye girmişken buna karşı. Siz kim oluyorsunuz da kalkıp? Çünkü Türkiye'de bu sistem böyle oluyor. Bir tane kutlu atama lehine yazı çıkamaz. Hı -hı. Çıkamaz. Sensür var çünkü. Hı -hı. E pek yani bu işlerin seçim aşamasında da muhakkak etkili oluyordur? Yani bu evet. Şey, evet. evet. Hem evet. böyle bir vefa hem de. ...organizasyonu... Şimdi böyle bir olarak. Biennale yer almamak... ...bütün sanatçılar için çok iyidir. Bu arada önce bunu söyleyeyim Hı. yani... ...herhalde bu <gülüyor> birçok <çoğu gülüyor> peçoklarının... ...CV'sine kara gibi geçeceği için... ...şimdi bunda yer almamak hakikaten... ...birçok bir sanatçı için çok rahatlatıcı ve... Özellikle sergi gördükten sonra... E... Yani bunu şu an konuşamıyor gazeteler fakat e, birkaç sene sonra konuşulacak ve bunun bir rezalet olduğu... Emin oldu. değiliz çok çok daha Olmayalım büyük değil. şeyler oldu hiçbir zaman Türkiye'de konuşulmadı. Türkiye'de Hı -hı. çünkü güç paylaşılmadığı sürece ve bu sansür mekanizmaları devam ettiği sürece... Biz birçok şeyi çok büyük rahatlıkla ve açıklıkla konuşamayacağız. Benim şu konuşmayı burada yapıyorum, oluyorum e yapıyor yapıyorum demek yani yapmak... E ...kariyerimle ilgili bir problem pozisyonudur. Hı -hı. Teşkil edebilir Türkiye'de. Türkiye böyle. Yani birkaç böyle adamız da hani daha tuzu kuru ya da kendini daha güvenli bir alana çekmeye çalışmış. Hı -hı. Onlar daha rahat fikirlerini paylaşabiliyorlar. Çünkü burada her şeyden sonra iş bir noktada ahbap çavuş ilişkilerine kaldığı için her mecra da böyle. Yani, Hı -hı. E o yüzden konuşmak... Ee, bazen ne mümkün. Son az vaktimiz kaldı. Son böyle kısaca Hı -hı. belki cevaplamak istersin. E, muhakkak seçilmeyen işler de vardır. Yani senin işin bir yana girecek de, denen fakat daha sonra bunlar reddedilen ya yani ben gazetelerde böyle tartışmalar yani bu, bu niye yoktu? Şu niye yoktu falan diye. Onu gibi. bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Zaten kamusal alandan çekildikleri için... ...kamusal alanla ilgili ilk başta kabul ettikleri projelerin... ...muhtemelen hiçbirini gösteremediler. Özellikle yani çünkü heykel tıraşlar... Yani, ...birkaç heykel işi alınmamış... ...bununla ilgili tartışmalar okudum. yani Sanki şu niye yoktu, bu niye yoktu gibi... Ben kimsenin vardı. eksikliğini hissetmedim. O kadar yani açıkçası <gülüyor> o kadar kötü ki... ...ben oraya, o noktada hiç değilim. Bence olmamaları hayrınadır o arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani Hı -hı. eğer... ...çok orada olmak isteyip de olamayan ve bundan dolayı hala üzüntü duyan birileri varsa... ...dönsün bir daha toplam serginin toplamına bir baksın. Zaten neden orada olm olmadığı için şanslı olduğunu kendi de görecek. Bu, bu Her şeyde olacaksınız diye bir şey zaten söz konusu evet. değil. Yani böyle ya, bir şey yok. Birçok probleminin yanı sıra Biennale'in Türkiye'li sanatçılara çok ilgi göstermediği doğru mu? Yani böyle de... Biennale'ye yeah, yeah, yeah, lokal bir şey değil ama. Değil tabii ama Hı -hı. yine de bir şekilde belki yani görevlerinden bir tane. Ben şimdi kendi oraya... adıma benle bir iletişim kurulmadı. Hı hı. Çok yani e, bu kadar söyle kimle ne iletişim kurdu? Şimdi dediğim gibi bütün en bu bütün şey, bu akıl almak yani ne bileyim sen ne düşünüyorsun falan diye sorulabilir yani Türkiye'li. Eee Etebi şimdi sen bir de yıllarını Hollanda'da geçirmişsin. Artık iyice kopmuşsun buradan. Hı hı. Oradaki kurumsallaşma içerisinde pişmeye çalışıyorsun bir taraftan. Orada kariyerine devam ediyorsun. Full yardancı üzerinden söylüyorum. E ...dönüyorsun buraya ve burada belli dinamikler değişmiş... ...burada belli işler değişmiş... ...buradan belli yeni söylemler oluşmuş... ...burada çok hızlı değişti Türkiye... ...yani Fulya'nın Türkiye'den ayrıldığı süreçten hı hı. itibaren... ...ki bence kendi de bu yabancılaşmayı bir noktada yaşadı... ...daha katılımlı, daha farklı iletişimler kurmak mümkündü tabii ki... ...öyle bir şey de çok fazla zannetmiyorum... Yani ...kurulacak insanla yine kuruluyor hı hı. ama... ...hani belli insanlar özellikle bu Biennale'deki tercihler... ...Türkiyeli sanatçılar doğrultusunda şöyle gibi geliyor bana... Aman pek baş, başımızı ağrıtmasın. Bizi çok zor duruma sokmasın. İş çok sansasyonel olmasın. Biz mümkün olduğu kadar ortalama işte bu el avuç demokrasi vesaire vesaire gibi çok yüzeysel ve şey normatif tanımlar üzerinden tartışalım Mesela gidelim. Şeyi bitirelim. Hı -hı. Evet programımız bitti. Ee, tabii güzel olurdu. Yani Tayfun Serttaş e, Hollanda sanatçılara e, bu e, heykelin insanlık kanıtının aslında insanlık kanıtı olmadığını anlatsa onlara iletişime geçirseydi daha iyi bir benel olabilirdi. Yani böyle... ...aktiviteler yapılsaydı. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ago Saati